İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında sadece onun verildiği kimseler anlaşmazlığa düştüler. Sonra Allah kendi iradesiyle onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeği müminlere gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir. Ümmet, bir din üzerinde birleşen topluluk demektir. Ayetteki ümmet kelimesinin aralarında ortak inanç ve değerlerin bulunduğu, birlik ve beraberlik içinde yaşayan bireylerden oluşan topluluğu ifade ettiği anlaşılmaktadır. Burada iki konu kapalı bulunmaktadır. Bu ilk ümmetle hangi dönemdeki hangi topluluk kastedilmiştir? Bu ilk topluluğun ortak inanç ve yaşayışları hak mı yoksa batıl mıydı? Bazı müfessirler ayetin lafzından yola çıkarak ilk insan topluluğunun hak üzerinde değil batıl üzerinde olduğunu ileri sürmüşlerse de tefsirlerde bu ilk topluluğun hak üzerinde olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. Bu çerçevede az önce ifade ettiğimiz sorularla ilgili olarak ileri sürülen görüşlerin başlıcaları şöyledir. Bu ümmet Hz. Adem ile Hz. Nuh arasında yaşamış olan On nesildir. Bunların inanç ve yaşayışları düzgündü. Sonradan sapmalar ve farklı inançlar ortaya çıkınca Allah peygamberler gönderdi. İnsanlardan maksat Hz. Adem ve onun çocukları, ümmetten maksatta onların inandığı hak dindir. Adem aleyhisselam doğru din üzerindeydi. Sonradan nesillerinde çekişmeler, kıskançlık ve sapmalar baş gösterince, Allah Teala peygamberler gönderdi. Ayette somut bir insan topluluğundan değil, insanların fıtratlarında, yaratılışlarının özünde bulunan hak dine, doğru inanç ve yaşayışa yatkınlıktan bahsedilmektedir. Buna göre insanlar, yaratılıştan iyidirler, bir tek ümmet oluşturacak fıtrat ve tabiata sahiptirler. Sapmalar ise dış sebeplerin etkisiyle sonradan ortaya çıkmakta olup bu sapmaları önlemek veya düzeltmek için peygamberler gönderilmiştir. Nitekim her doğan fıtrat üzere doğar. Daha sonra ana babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Anlamındaki hadiste de bu gerçek ifade edilmiştir. Ayet, genel insanlık tarihiyle değil, özel olarak Hz. Musa'dan sonraki Yahudilerle ilgilidir. Buna göre, Yahudiler başlangıçta bir tek ümmet olarak Musa'ya inanıp, onun izinden gidiyorlardı. Fakat sonradan kıskançlık ve isyankarlık duygularına kapılarak ihtilafa düştüler. Allah da, tekrar durumlarını düzeltmelerini sağlamak üzere peygamberler gönderdi. Muhtezile'nin önde gelen alimlerinden Kadı Abdülcebar ise ayeti şu şekilde anlamıştır. İnsanlar temelde tek bir ümmet olarak Allah'ın varlığını ve sıfatlarını kabul etmek, Allah'a kulluk ve şükretmek, Zulüm, yalancılık, cahillik ve benzeri kötülüklerden kaçınmak gibi akli gerekçeleri ve doğruları kavrayıp benimsiyorlardı. Konumuz olan ayetin üslubundan da peygamberler gönderilmesinden önceki insanların akıldan istifade ile düzenlenmiş bir şeriat içinde bulundukları anlaşılmaktadır. Daha sonra ortaya çıkan çeşitli sebepler yüzünden insanlar arasında ihtilaflar doğmuş, bunun üzerine Allah Teala onların bilgilerini ve inançlarını desteklemek üzere peygamberler göndermiştir. Reşit Rıza ise ayetteki ümmet kelimesini dini bir terim olarak anlamama eğilimindedir. Ona göre Allah Teala ilk insanları biyolojik varlıklarını tek başlarına sürdüremeyecek derecede birbirine bağımlı olarak yarattı. Bu durumda onlar, bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarını ancak toplu olarak yaşayıp güçlerini birleştirerek karşılayabilirlerdi. Bu sebeple insanlar başlangıçta bir tek topluluk olarak yaşıyorlardı. Öte yandan insanların farklı görüşlere sahip olmaları ve farklı çıkarlar gözetmeleri aralarında ihtilaflar doğmasına da yol açtı bu ihtilafların ümmet arasındaki birliği bozmasını önlemek, ilişkileri hak ve adalet ölçülerine göre düzenlemek üzere peygamberler gönderildi. Peygamberler, insanlara belirlenmiş görevlere uymaları, haklarına razı olmaları halinde elde edecekleri dünya, ahiret, hayır ve mutluluğunu müjdeliyor, akıbetlerini göz önüne almadan kısa zevklerine aldanmaları halinde, ümitlerinin boşa çıkacağını, işlerinin, sonuçsuz kalacağını ve nihayet ahiret azabına çarptırılacaklarını bildirerek onları uyarıyorlardı. Sonuç olarak ayetten anlaşıldığına göre insanlar temelde temiz bir yaratılışa, fıtrata, hakkı kabul edip uygulamaya yatkın bir tabiata sahip olarak yaratılmışlardır ve Belki başlangıçta basit de olsa uyumlu ve düzenli bir topluluk olarak da yaşamışlardı. Fakat iptidai hayat şartları karşısında dayanışma ve paylaşmanın hayati önem taşıdığı ilk devirlerden sonra zamanla insanların zihinsel yetenekleri ve ihtiyaçları geliştikçe, belki sayıları çoğaldıkça, insanlar kavim ve kabilelere bölündükçe tabiatın zorlukları karşısında Başarılar kazandıkça, aralarında çatışma eğilimleri de gelişmeye başladı, sürtüşmeler arttı. Kimi insanlar yanlış düşünmeye, kişisel çıkarlarını hak ve adalet ölçülerinin üstünde tutmaya başladılar. Böylece, doğru olmayan görüş, inanç ve davranışlara saptılar. Nihayet, insanlar arasında geniş çaplı çözümler, toplumsal ihtilaflar ve çekişmeler ortaya çıktı. Bunun üzerine, Güce Allah tarafından peygamberler gönderildi, kitaplar indirildi. Bu peygamberler iyi yolda olan insanlara dünya ve ahirette kazanacakları güzellikleri müjdelediler, kötü yoldan gidenleri uğrayacakları sıkıntılar ve cezalar konusunda uyardılar. Allah Teala bu peygamberler silsilesinin son halkası olmak üzere insanlığa, Hazreti Muhammed'i ve onunla birlikte son kutsal kitap olmak üzere, Kur'an'ı gönderdi. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren